Genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak, karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyat yöntemi olan laparoskopide, doçent doktor Mehmet Sıddık Evsen'in geliştirdiği teknik, dünya tıp literatürüne Evsen metodu olarak girdi. Evsen metodunu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi, doçent doktor Mehmet Sıddık Evsen'den dinleyeceğiz. Böylesine önemli bir başarıyı imza atan doçent doktor Evsen, sanle yapılan söyleşiyi gelin hep birlikte dinleyelim. Evsen metodu nasıl bir yöntemdir? Ne gibi bir ihtiyaçtan sonra böyle bir yöntem gelişti? Kendisine soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu yöntemi biraz bizlere anlatabilir misiniz? Yani bu laparoskopi hali hazırda uygulanan bir şeydi. Ne gibi eklemeler yapıldı? Tabii bana konuşma fırsatı teşekkür ederim. E, laparoskopi zaten uzun yıllardır endoskopinin alt birimi olarak karın içi organların görüntüleme yöntemi ve burada yapılan cerrahi işlemler için yapılan bir işlemdir. Hani ben laparoskopi tariflemedim. Laparoskopi de giriş yöntemi tarifledim. Eski var olan bir yöntemi modifiye ettim ve dünyada ilk defa ben bunu önerdiğim için, yaptığım için, yayınladığım için evsem metodu olarak literatüre girmiş oldu. Evsem metodu karın içine daha başlarken cerrahi olarak karın için görüntülenmesinde önerdiğim bir giriş yöntemi tekniğidir. Bu yöntemin daha önceden kullanılan yöntemlere göre bazı avantajları olduğu için sunulmuştur tarafımca. Efsane yöntemi bu. Yani modifiye eski bir yöntemin modifiye halidir. Peki bu tıpta genellikle kadın doğumda hangi sıkıntılar yaşanıyor da bu yöntemi kullanılıyor? Evet, şimdi laparoskopik ameliyatlar yani kanı çişi ameliyatları genel cerrahi, kadın doğum ve ürloji alanlarında kullanılıyor. Tabi buralarda neler olabiliyor? Kadınoma açısından bakacak olursak örneğin bir yumurtalık kislerinde, endometriozis, endometriyomada veya bir dış gebelikte veya bir miyom alınmasında, rahim alınmasında bu tür e, ameliyatlar için kapalı, rahim ameliyatı kapalı e, laparoskopi ameliyatları yapılabiliyor. Ama genel cerrahide de örneğin bir safra safrakesi alınması, bir apendiksin alınması veya başka cerrahi işlemler de yapılabiliyor. Benim önermiş olduğum giriş yöntemi özellikle kadın doğum genel cerrahi ve öroloji için batına ilk giriş esnasında ...alternatif bir yöntem, yöntemi oluşturuyor. Şimdi kapalı yöntemle ameliyat yapmak açığa göre çok daha avantajlı. Çünkü hızlı bir şekilde iyileşiyor. Riskleri daha az oluyor. Riskleri çok daha az, hızlı bir şekilde hasta tekrar hayatına dönmeye başlıyor. Yer eğri, enfeksiyon ihtimali azalıyor, fıtık ihtimali azalıyor. Birçok avantajı var. Tabii dezavantajı da var. Dezavantajı ne? Ameliyatı başlarken karın içini şişirmesi gerekiyor bir gazla. Bu şişirme için önerilen ana üç yöntem var. Bu üç yöntemin de kendine göre dezavantajları var. Her birinin kendi bir dezavantajı olduğu için avantajlarıyla beraber cerrah bunlardan birini uyguluyor eğer bu ameliyatı yapıyorsa. Tabi şu an için dünya genelinde literatürde üzerinde fikir birliği oluşmuş bir giriş yöntemi yok. Açık yöntem, veres yöntemi veya direkt giriş. Çoğunlukla bu üç yöntem kullanılıyor. Direkt giriş yöntemi ilk girerken defektin büyük olma ihtimali Böyle bir yan etkisi var ama hızlı giriliyor. Beres yöntemine girilerken de cilt altı, gaz kaçağı, anfizem diyoruz buna. Böyle bir riski var. Başarısız giriş ihtimali var. Ee, yine açık yöntemde de işlemin uzun sürmesi, gaz kaçağının olabilmesi, yine ameliyat sonrasında ileri dönemde fıtık olma ihtimali var. Bu üç yöntemin yan etkilerinden dolayı şu an için üzerinde dünya genelinde fikir birliği olmuş bu bir yöntem yok. Tabii böyle olunca bir açık oluşuyor bilimde. Yani sonuçta yeni bir yöntem arayışı ortaya çıkıyor. Ee, yöntemin amacı şu olmalı. Yani bir kere bu cerrahi yapabilmelisiniz. Böyle bir cerrahi yapılabilmeli ve mümkünse yan etkisi az olmalı. Kolay öğrenilebilmeli, kolay öğretilebilmeli ve e, mümkünse eski yöntemlere göre yan etkisi azsa bu sefer de tercih nedeni olabiliyor. Peki bu e, yöntemin Türkiye'de uygulanabilir alanları var mı? Yeteri evet. kadar? Şimdi Türkiye tabii gerçekten dünya genelinde laparoskopi de dünyayla hemen hemen e, aynı seviyede bir yerde. Yani ülkemizde gerçekten çok yetenekli cerrahlar, çok yetenekli bilim insanları bu işi çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Ama karın içine girme esnasında hala tabii ki dünyadaki yöntemler kullanılıyor. Benim yöntemim onları ve daha avantajlı olduğunu ben düşünüyorum ve bunu ben e, yayınladım. Bunu da ben bir çalışmayla gösterdim. Eski yöntemlere göre ne avantajları vardı? Şimdi dünya genelinde şu an için daha çok kadın doğum hekimleri, hekimleri klasik veres yöntemiyle, kapalı yöntemle batına giriyorlar. Genel cerrahlar daha çok açık yöntemle giriyorlar. Benim yöntemim, klasik veres yöntemi modifiye edilmiş hali. Ben bunu internet portalı YouTube'da da yayınlamıştım Şubat ayında. 3 dakikalık bir video. Birkaç hasta üzerinde. Çok güzel görülebiliyor. Yine yayınım da uluslararası bilimsel atıf düzeyi kıvırmış Cinekol Posca'da yayınlandı. Oradan da kişiler isterse hem yayını okuyabiliyor, tekniği öğrenebiliyor, video olarak da tekniği görebiliyor. Tabi tıpta ve cerrahide bir şey öğrenmeniz gerekiyor uygulamadan önce. Öğrenmek için de bir öğreticinin olması gerekiyor. Ama şu an için bilimde eğer siz çok iyi yöntemi tarif ederseniz, standarize ederseniz, adım adım anlatırsanız ve bunu bir videoda da gösterebilirsiniz başka insanlar da bundan faydalanabilir. Şu an için bizim yaptığımız hem ameliyatın video görüntüleri hem de yayınımızın mevcudiyeti nedeniyle birçok kişi buna dünya genelinde ulaşabilir. Kolay bir yöntem. E, eski yöntemlere göre zaten klasik bir yöntemin modifikasyon olduğu için öğrenilmesi biraz daha kolay. Ben bunu öncelikle tabii ki e, kendi asistanlarıma öğrettim. Şu an gözetim altında asistanlarım çok rahat bir şekilde batına girebiliyorlar. Yine batına giriş esnasında sıkıntı yaşayan ve benden bu yöntemi soran birkaç cerrah arkadaşıma, konum cerrah arkadaşıma yöntemi de anlattım. Onda da çok kolay bir şekilde girdiklerini ve eski yöntemini terk ettiklerini bana ilettiler. Ben de buna çok memnun oldum. Sonuçta bir şey ilk defa bulmanız önemli değil. Önemli olan bunun kullanılabilir olmasın ve dünya genelinde bir hastanın belki de bundan dolayı komplikasyon yaşamaması, hayatını kaybetmemesi çok önemlidir. Hiç fark etmeden biz dünyanın herhangi bir yerinde bir cerrah kolay batına girebiliyorsam, hasta eski yönteme göre yeni yöntem kullanıldığı için hayatını kaybetmemişse, hayatı devam ediyorsa, hayatını buna bağlıysa eğer bu bizi çok mutlu edecektir. Bundan dolayı tıbbı seviyoruz ve doktorluğu seviyoruz. Ben çok tebrik ben ediyorum Türkiye için, Diyarbakır için çok büyük bir başarı bu. Programımıza evet. katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olasınız. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Sıddık Evsen'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, günaydın Türkiye'de müzik zamanı. Şimdi Muazzez Ersoy mikrofonlarımızda. Böyle ayrılık olmaz. Müziğin hemen ardından günün hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki bir tanem gün gelip bakacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacak Böyle, Böyle Ayrılık olmaz Böyle yalnız yaşan Huzur buldum Güzel gözlerin nerede Hani sen hep benimdin Şimdi neredesin nerede Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerede Hani huzur buldum Gözlerinden, hani sen hep benimdin. Şimdi neredesin nerede?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 kalacağız <Sessizlik> böyle ayrı kal ani ellerin nerede hani huzur buldum güzel gözlerin nerede hani sen hep benimdin şimdi neredesin nerede hani verdin sözler hani ellerin nerede hani huzur zamanlar zengin ama mutsuz bir kral varmış, mutlu olmak için ne kadar uğraşsa da mutlu olamıyormuş. Ülkenin en bilge kişisini huzuruna çağırtıp nasıl mutlu olabilirim diye sormuş. Bilge, kralı mutsuzluktan kurtulmak istiyorsanız mutlu bir adam bulup onun gömleğini giymeniz gerekir demiş. Kral adamlarına emir vermiş, bu mutlu adamı bulun diye. Ülkede aramadık yer bırakmamışlar, fakat mutlu birine rastlayamamışlar. Kimileri eşinden, kimileri yoksulluktan, kimileri de hayırsız çocuğundan yakınıyormuş. En sonunda çaresizlik içinde saraya dönüş yolunda kırık dökük bir evin önünden geçerken içeriden birinin şöyle dua ettiğini duymuşlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlığım yerinde. Bugün de karnım doydu. Bugüne kadar rızkımı eksik etmedin. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun. Sonunda mutlu birini bulduk diye kralın adamları hemen evin içine girmişler. Fakat içeri girince bir de ne görsünler? Adamın sırtında bir gömlek bile yokmuş. Hayat akarken insan mutluluğu arar durur. Sahip oldukları ne kadar çok olursa olsun hep daha fazlasını isteyen, sahip olduklarıyla yetinmeyen kendini mutlu hissedemez. Mutluluğu kendi içinde arayan ve kendinden memnun olup haline şükreden mutluluğu bulacaktır. Yaman ayrılık İnci Çayırı'nın Sesinden Dinledik Ayrılık Sevgili dinleyenler TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı hazırlayan Dilek Baş Ses almada Ercan Yaşar, teknik yapımda Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Tuğba Bezirgan Günaydın Türkiye'de keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz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 Günaydın Türkiye. Türkiye.